3. mertebeyi nuriyeyi hasbiye ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin ile dünyadan alakamı kesilmiş bularak ebedi bir dünyada ve bâkî bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengemde of of'tan vazgeçtim oh oh dedim fakat bu gayi hayal ve hedef-i ruh ve netice-i fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatın, bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadiri mutlakın hatsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünüp, bu iki noktada. Yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatlı ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah istedim. Yine o ayete müracaat ettim dedi ki Hasbuna'daki naya dikkat edip senin ile beraber lisanı hal ve lisanı kal ile kimler Hasbuna'yı söylüyorlar dinle emretti. Birden baktım ki Hadsiz kuşlar ve kuşçuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaççıklar dahi, benim gibi lisan-ı hâl ile hasbunallahu ve nimel vekilin manasını yad ediyorlar ve yada getiriyorlar ki, bütün şerait-i hayatiyelerini tekeffül eden öyle bir vekilleri var ki, birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar,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 Gayet kolay, gayet geniş bir dairede gayet çoklukla halk eder yapar. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları, vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir. Ve böyle hatsiz mucizatı ibraz eden bir fiili rububiyete ve bir tasarruf hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Sonra, Hasbunadaki naada bulunan eneye, yani nefsime baktım gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış, mucizane yapmış, kulağıma açıp gözümü takmış, kafama öyle bir dimağ, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki. O dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde ittihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek, yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve esma-i husna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Hem kemal-i intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri ve batini hasseleri bu cismimde dercetmekle beraber, gayet sanatlı bu cihazatı ve cevarihi ve hayat-ı insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar azâ ve aletleri, bu vücudumda kemal-i hikmetle yaratmış. Ta ki, nimetlerinin bütün nevilerini ve umum çeşitlerini bana tattırsın, ve ihsas etsin ve hassil tecelliyat esması'nın ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin zevk ettirsin ve bu emmiyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu her müminin vücudu gibi kâinata bir güzel takvim ve ruzname ve alemi ekbere muhtasar bir nüshay emver enver ve şu dünyaya bir misale musaggar ve masnuatına bir mucize-i azhar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rububiyetinin kanunlarına ve icraat tellerine santral gibi bir mazhar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine numune bahçesi gibi bir liste bir fihriste ve hitabatı ı anlayışlı bir muhatap yaratmış olmakla beraber en büyük bir nimet olan vücudu bu vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi ve o hayat ile o nimeti vücudum alemi şihadet kadar inbisat edebiliyor hem insaniyeti verdi o insaniyet ile o nimeti vücut Manevi ve maddi alemlerde inkişaf ederek insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem İslamiyeti bana ihsan etti. O İslamiyet ile o nimeti vücut alemi gayb ve şehadet kadar genişlendi. Hem imanı tahkikiyi inam etti. O iman ile o nimeti vücut dünya ve ahireti içine aldı. Hem o imanda marifet ve muhabbetini verdi. O marifet ve muhabbetle, o nimet-i vücud içinde daire-i mümkünattan, âlem vücuba ve daire-i esma-i ilahiyeye kadar hamd sena ile istifade için ellerini uzatabilir, bir mertebe ihsan etti. Hem hususi olarak bir ilmi Kuran'i ve hikmeti imaniye verdi. Ve o ihsanı ile çok mahlukat üstüne bir tefevvuk verdi ve sabık noktalar gibi çok cihetlerle öyle bir camiyet vermiş ki, Ehadiyetine ve samediyetine tam bir ayna ve külli ve kutsi rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyet ile mukabele edebilen bir istidat vermiş. Ve enbiyalarla insanlara gönderdiği bütün mukaddes kitapların ve suhufların ve fermanların icma ile ve bütün enbiya ve evliya ve asfiyanın ittifakı ile bu bendeki bulunan emaneti ve hediyesi ve atiyesi olan vücudumu ve hayatımı ve nefsimi ayet-i Kur'aniyenin ile benden satın alıyor. Ta ki, elimde faydesiz zayi olmasın ve iade etmek üzere muhafaza edip satmak pahasına, saadet-i ebediyeyi ve cenneti vereceğini, kat'î bir surette çok tekrar ile vaat ve ahdettiğini ettiğini ilmel yakin ve tam iman ile anladım. Ve böyle hadsiz hayvanat ve nebatatın yüzbinler nevilerinin ve çeşitlerinin suretlerini, Fettah ismiyle mahdut ve müteşabih katrelerden ve habbelerden gayet kolay ve çabuk ve mükemmel açan ve insana sabıkan beyan ettiğimiz gibi hayret verici bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan bir zatı ı zülcelal vel ikram olan Rabbim var olduğunu ve gelecek baharın icadı gibi kolay ve kat'i ve muhakkak bir surette haşrı icat ve cenneti ihsan ve saadet ebediyi halk edeceğini bu ayet hasbiyeden ders aldım. Elimden gelseydi bil fiil ve gelmediği için bin niyet, bir tasavvur, bir hayal bütün mahlukat dilleriyle hasbunallahu ve niyam vekil dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum. Dördüncü mertebeyi nuriyeyi hasbiye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, malubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar, bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye elim bir endişe verirken yine ayeti hasbiye'ye müracaat ettim dedi manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun ainesi ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetdar bâkî, mütaattid vücutları meyve veren bir kelimeyi hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakin ile bildim. Çünkü şuuru iman ile bu vücudum vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hatsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zihi hayatlara taalluk eden ef'alde esma-i ilahiye adedince uhuvvet rabıtaları ile münasebet meydana ettiğim, bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Malumdur ki karyeleri ve şehirleri ve memleketleri veya taburları ve kumandanları ve üstatları gibi rabıtaları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar hem bir ağacın meyveleri şuurları olsa birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa her biri o meyveler adedince firakları hissedecek. İşte iman ile ve imandaki intisab ile, her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların, firaksız envarını kazanır, kendisi gitse de onlar arkada kaldığından, kendisi kalmış gibi memnun olur. Bununla beraber, 24. mektupta tafsilen kat'i ispat edildiği gibi, her zihayatın, hususan ziruhun vücudu, bir kelime gibidir söylenir ve yazılır sonra kaybolur fakat kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücutları sayılan hem manası hem hüviyet misaliyesi ve sureti hem neticeleri hem mübarek ise sevabı hem hakikati gibi çok vücutlarını bırakır sonra perde altına girdiği gibi aynen öyle de bu vücudum ve her zihayatın vücudu zahiri vücuttan gitse ziruh ise hem ruhunu hem manasını hem hakikatını hem misalini hem mahiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini hem hüviyet ve suretini hafızalarda ve elvahı ı mahfuzada ve sermediği manzaraların film şeritlerinde ve ilme ezeliinin meşherlerinde ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tespihatını defteri amalinde ve esma-i ilayenin cilvelerine ve mukteziyatlarına fıtri mukabelelerini ve vücudi aynadarlıklarını daire-i esmada ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymetli müteaddit manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır sonra gider yakin suretinde bildim. İşte iman ve imandaki şuur ve intisab ile bu mezkür baki manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazeninlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikat imaniye gösterdi ki o çiçekler alem-i manada çekirdeklerdir. Sabıkan beyan ettiğimiz, ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde, nuru vücut noktasında kazançları bire yüzdür. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Hem bâki olan hakikat-ı neviyesinin tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı, bu bahardakinin mislidirler. Fark yalnız itibâridir. O itibari fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları verdirmek içindir bildim. Yazıklar yerinde maşallah, berekallah dedim. İşte imanın şûuru ile ve iman rabıtası ile arz ve semâvat sanatkârına intisap noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta, yüzer mucize gösteren bir sanatkarın, eseri sanatı, ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak, ne kadar antika ve kıymetdar, ve şuuru varsa, ne kadar iftihar eder, ve şereflenir diye uzaktan hissettim. Hususan o nihayetsiz mucizekar usta, koca semavat ve arzın, büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa, belki insanı, o kitaba müntehap ve mükemmel bir hülasa yapsa, o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar ve iman ile mazhar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını, bu ayetten ders aldığımdan, niyet ve tasavvur cihetinde, bütün mevcudatın dilleriyle, hasbunallahu ve ni'mel vekil, dedim.